16 Kasım 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane Lefi husr İllel lezîne amenu Ve aminus salihati Ve tevâsav bil haqqi Ve tevâsav bis sabr Sadakallâhu Azim azîm Elhamdülillâhi rabbil âlemin Evet bu hafta sohbetimiz Tasavvuf sohbeti niteliğinde İnşallah bazı sorularımız var Kardeşlerimizden o sorularımıza ilmimiz nispetinde Cevaplamaya gayret edeceğiz inşallah Evet gafletle alakalı Bir sorumuz var Niçin insanlar Çoğunluk gaflet içerisindedir Bu gafletin sebebi nedir Neden gaflet içerisindeyiz Bununla alakalı Öncelikle gaflet Gaflet kelimesi kelime itibariyle Dikkatsizlik ihmal, Boş bulunma Bir şeyi unutmak veya hatırdayken Unutmak Korunma ve Dikkat azlığından ötürü insana gelen unutkanlık Gafillik Olup bitenden habersiz olmak Umursamamazlık gibi Anlamları ihtiva eder Bu anlamlar neden Bizde açığa çıkmakta bunların açığa çıkmasının sebepleri sıralayacak olursak tabi ki e, madde madde saymaya kalktığımızda birçok sebepleri vardır ama belli başlı sebepleri olarak bu gaflette bulunmanın sebeplerinden biri imandaki zafiyettir kişinin imanındaki zafiyet yani kamil bir imana sahip olamamaktan kaynaklanan bir zafiyettir samimiyetsizliktir kişi yöneldiği işte samimiyetsiz olması, maneviyata yöneldiğinde Allah'a kulluğunu yapmaya yöneldiğindeki bu samimiyetsizlik, bu gaflet perdesini getirmiş olur. Yine amellerde gevşeklik. Yani Allahu Teala'nın emretmiş olduğu farzları yerine getirmekte, kulluk görevlerini ifa etmekteki gevşeklik. Layıkıyla, hakkıyla Şeriatın emirlerini yerine getirmemek, e, kimisini getirip kimisine ne ehemniyet göstermemek, neticesi amellerde olan gevşeklik bu gafleti doğurur. İhlassızlık, ihlas, ihlassızlık yani yaptığı ibadetlerde, amellerde o ihlası yakalayamamak. İhlas neydi? Allahı görürcesine ibadet edebilmekti, değil mi? bu ihlas takiy zafiyette yine insana gaflet getirmekte. Bunların en başta bunun bütün bunlara sebep olan birisi de ilimsizlik. Yani esas ana maddesi budur. İlim olmadığı için zaten bu gaflet insanda açığa çıkar. Yani hakkıyla kişi dinini öğrenemediği, bilmediği için, dinin hükümlerinden haberdar olmadığı için dinini ne şekilde Yerine getirecek ibadetlerini Bu hususlarda araştırmadığı için Okumadığı için Bilmediği için Bu ilim Yeteri düzeyde ilme sahip olmadığından dolayı da Tabi ki işin ehemmiyetinin farkında değil Dolayısıyla ilimsizlik Ve o gaflet perdesini Getirmiş oluyor insana Ve çağımızın en büyük hastalıklarından biri de Şükürsüzlük Yani elde etmiş olduğu allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden e, o nimetlere şükretmemek yeterli görmemek eldekiyle yetinmeyi bilmemek hep yukarıları daha fazlasını daha ötesini isteyip işte Ali'nin Hasan'ın Hüseyin'in var benim niye yok gibi e, çekememezlik yaparak mevcut elindeki nimetlere şükretmemek neticesi işte bütün bunlar insanda o gaflet perdesini kalınlaştırdıkça kalınlaştırmış oluyor bu gaflet perdesi Kalınlaştıkça kişi saydığımız bütün bu unsurlar işte imandaki zafiyet, samimiyetsizlik, amellerde gevşeklik, ihlatsızlık, ilimsizlik, şükürsüzlük hepsi bir araya geldiği zaman bu gaflet perdesi kalınlaştığında layıkıyla, hakkıyla da kişi kulluğunu yerine getirememiş oluyor. Peki bunları tespit ettik diyelim. Kendi kendimize oturduk. Dedi ki ya ben neden gafletliyim? Niye gafilim? Niye böyle ibadetlerde bir... Ee, zayıflığım var ibadetlere karşı bir aşkla şeykle yönelmiyorum aslında bu işin en baştaki e, unsurlarından bir tanesi de helal lokmadır bunu hiçbir zaman unutmayalım yani kişinin boğazından helal lokma geçmiyorsa zaten bunların hiçbirini elde edemez bu ne imandaki o kuvveti elde edebilir ne ihlası elde edebilir ne hakkıyla şükretmeyi becerebilir dolayısıyla öncelikle kişi Boğazından geçen nokmanın helal olmasına dikkat etmesi gerekir. Bunları tespit ettiği zaman zafiyet olduğu noktaları tespit, tespit ettiği zaman kişi önce tabii bir hastalık ne olur teşhis edilir. Kişi bu teşhisi yaptığında yani ben neden bu gevşekliğim var diye bu teşhisi yaptığında bulduğu noktaları hangi konularda? Bu saydığımız nitelikler. Bu noktalarda hangisinde zafiyeti varsa, noksanlığı varsa, bunları bir teşhis edecek, sonra tedavi yöntemine gidecek. Doğru tedaviyi uygulamak neticesinde ancak bu gaflet e, perdelerini üzerinden kaldırmış olabilir. Ondan sonra hakkıyla, layıkıyla, kulluğunu samiyet içerisinde, ihlas içerisinde yerine getirip, şükürle eda edip Allah'a kulluğunu hakkıyla yerine getirmek mümkün olabilecektir. Yine Araf suresi 25. <gülüyor> ayette Allahu Teala "Sakın gafillerden olma." buyurmakta. Bu ayeti iyi bir şekilde anlamak, idrak etmek, üzerinde derin tefekkür etmek gerekir. Demek ki insanların çoğu maalesef bu gaflet perdesinin ardında kalmış bulunuyor. Bunun da sebeplerini kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi yine sorularımızdan biri insan Hem sıkıştığı zaman ihtiyacı olduğu zaman Darda kaldığı zaman Bunaldığı zaman Allah'a yönelir Biraz rahatladığı zaman Sıkıntıları üzerinden kalktığı zaman Ondan yüz çevirir Neden olmakta peki bu? Kul hakikati itibariyle Aciz demek zaten Aciz Kul Hor Aciz Biz yaratılmış olmamız hasebiyle zaten hakikatimiz acizliktir Allah'a karşı bu horluğumuzu bu acizliğimizi bir defa ikrar etmemiz gerekir Bunu kabul etmemiz lazım Ve bu acizlikle birlikte bu acizliğimizin farkında olarak Kendi hakikatimizi yaratılış hakikatimizi Kamilen iyi bir şekilde öğrenirsek Anlarsak Bu sefer Allah karşısındaki Aciziyetimizi anlarız Sahip olduğumuz güç kuvvetin Allah'ın bize vermesiyle Olan bir güç kuvvet olduğu Emaneten bulunduğu Her neye sahip isek Sahip olduğumuz her şeyin Bizde emaneten bulunduğu idrakine varırsa, O zaman bu acziyetimizi anlarız Ve Allah'a şükrederiz Hamd ederiz Allah'tan yardım isteriz Yardım talep ederiz Bu yaratılışımızın hakikatinde var dedik yani Kulun acizliği, horlu Ve bu ihtiyaçlarımız Yoğun bir şekilde açığa çıktığı zaman Ya da bir darda kaldığımızda, bir üzüntüde kaldığımızda Bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda Aşılamaz bir engel olup da kendi gücümüzle aşamadığımız zaman Hemen Allah'a yöneliriz Ellerimizi açarız, dua ederiz, yalvarırız Ya Rabbi bana yardım et şu şu şu sıkıntımı benden kaldır şu eziyetleri benden kaldır şu kötülüklerden beni koru muhafaza eyle diye o zaman gerçek kulluğumuzu o zaman idrak ederiz acizliği yaşadığımız için fakat bu sıkıntılar üzerimizden kalktıktan sonra bir rahatlık hasıl olduğunda bu sefer gevşeklik bizde açığa çıkmaya başlar muhtaciyetimiz kalmadı ya güya kendimize göre muhtaciyetimiz kalmadı elimizde imkanlarımız var bu sefer ne haber? Okul işte o iman hakkıyla, layıkıyla o iman kişide oturmadıysa bu sefer gevşeme hasıl oluyor. Kişide Allah'a karşı bir e, gevşeme, ibadetlere karşı bir gevşeme, Allah'ı hatırlamak ve zikretmek hususunda bir gevşeme, umum insanların genelinde olan hadiseyi anlatıyoruz. Oysaki biz her daim Allah'a muhtaç olduğumuzun bilgisini Yaşamamız lazım Hissetmemiz lazım Her daim Allah'ı zikretmemiz gerekir Her daim Allah'a Şükretmemiz gerekir Bunun bilincinde olarak Hayatımızı idame ettirmemiz gerekir Ama ne yazık ki işte bunun bilincinde olmuyoruz Sıkıntı ve darlık anında Zaten bu insanın yaratılışından Yani mizacın etkisinden kaynaklanan bir şey İnsan mizacı sıkıntıya darlığa düştüğünde Hemen sığınacak bir liman arar Hemen Rabbine yönelir sıkıntı darlık üzerinden kalktığında eğer ki imanda da zafiyet varsa bu sefer e, her türlü taşkınlığı her türlü haddi aşmayı yapmaya yönelmeye başlar bütün bunlar tabii ki iman kami bir imana sahip olmamaktan kaynaklanmakta yine bazı insanlardan duyarız bazıları der ki işte ibadet etme hususunda Allah'a kulluklarını yerine getirme hususunda Allah'ın emrini yerine getirmediği halde farzları namaz kılmak gibi şeriatın hükümlerini yerine getirmediği halde şöyle bir söz söyler benim kalbim temiz tamam belki onları yapamıyorum ama şeriatın emirleri hükümlerini yerine getiremiyorum ama namazda kılmıyorum ama en azından kalbim tertemiz. Öteki adam namaz kılıyor da ne oluyor? Camiye gidiyor da ne oluyor? Bir sürü fitne fesat var içinde. Böylelikle güya kendini aklar. Kalbi temiz. Bu işte nefsin çok büyük bir oyunu. Şeytanın çok bir, büyük bir oyunu. Kalbim temiz demekle kurtulunmaz. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iken ne hüküm verirse o hüküme göre Gereğini yerine getirirdik O vefat ettikten sonra Biz şimdi insanların kalplerinde Ne olanı bilmeyiz Ancak Zahirlerindeki durumlara göre Haklarında hüküm veririz diyor Yani bir insan Müslümanım diyecek Allah'a inandım iman ettim diyecek Ama Allah'ın emirlerinin dışında Bir hayat yaşayacak ondan sonra da Kalbim temiz diyecek kurtulacak Yok öyle yağma öyle bir şey yok kalbin temiz demekle o insan kendini aldatıyor yani nefsinin oyunu şeytanın oyunu şeriatın Allah-u Teala'nın bizlere emirleri var ister kadın olsun ister erkek olsun bunun giyimden kuşamdan tutumda bütün insanlarla olan ilişkilerimiz münasebetlerimiz çocuklarla il münasebetimiz eş münasebeti iş münasebeti her alanda, aklınıza gelen bütün alanlarda Allahü Teala'nın koymuş olduğu bir emirler var. Tabii Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bazı teferruatlar vardır ki bu emirlerin uygulanmasıyla alakalı mevzular. Bunlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetiyle sabittir, hadisler ile sabittir. Her kim ki bu kalbim temiz diyenler zümresine şimdi girdik bunu anlatıyoruz ama bir de hani ben Kur'an'ı tanırım başka bir şey tanımam diyen zümre de var. Kardeşim Kur'an'da her şey detaylı anlatılmaz ki, yazılmaz ki. Sen Resulullah Efendimizin hadisini bir tarafa kaldırıp koyarsan, ben Kur'an'ı bilirim, Kur'an bana yeter dersen en büyük cahillerdensin demektir. Böyle bir şey yok. Kur'an'ı tam anlayabilmek için Resulullah Efendimizin hadislerine ihtiyacımız vardır. Onun sünnet-i seniyyesini hakkıyla bilmeye ihtiyacımız vardır. Kur'an'ın teferruatı Resulullah Efendimizin izahatlarındadır, hadisindedir, yaşantısındadır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin buyurduğu gibi yaşayan Kur'an'dır. Hazreti Ayşe, validemiz öyle demişti. Yaşayan Kur'an'dır dedi Resulullah'a bakın dedi. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin söylemlerini bir tarafa bırakanların o zümrede onlar da nefislerinin, heva heveslerinin, şeytanın oyuncağı olmuş kimselerdir. Onları da bu şekilde bilmek gerekir. Hadisler asla bir tarafa bırakılamaz. Hadislerin ışığında ancak Kur'an anlaşılabilir. Bu kalbim temiz mevzusuna dönersek, burada insan Allah'ın emirlerini yerine getirmediği halde kalbim temiz diyerek kurtuluş yok. Bu hakikati bir e, net bir şekilde bilmek lazım. Bu da işte yine ilimsizlikten kaynaklanıyor. Yani dinini bilmemekten bazı insanlar var ki bazı zümreler var ki efendim önemli olan kalp temizledir hatta bazı şeylerden de e, delil getiriyorlar güya kendilerince Allah insanların kalplerine bakar mevzusu var ya evet Allah insanların kalplerine bakar ama burada e, Allah kalplere bakıyormuş dolayısıyla e, şey, dışarı dış görünüşte e, o kadar ehemmiyet yok diyebilir misin sen böyle bir şey var mı Allahu Teala şeriatın hükümleriyle de bu ölçüyü koymuş Kadın içinde, erkek içinde bir ölçü var. Giyim kuşamdan tutun, konuşmadan adabından tutun, davranışlardan tutun. Peki bunları yerine getirmeden, e Allah insanın kalbine bakar diyerek, e benim de kalbim temiz nasıl olsa, ben kurtulanlardan oldum diyebilir mi insan? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yok. Maalesef dinimizin hükümlerini tam olarak bilmeyen ee, diyoruz ya her zaman söylüyoruz biz, ee, halkımız. Büyük bir çoğunluğu Müslüman olan halkımız maalesef Müslümanız diyoruz söze geldiği zaman ama Müslümanlığın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Dinimizi araştırmıyoruz. Öğrenmiyoruz. Dinimizin hükümlerini yaşamıyoruz. Ondan sonra da bu zümre kendilerine işte piyasaya çıkan Allah sadece kalp temizliğine bakar o kadar da önemli değil senin giyimin, kuşamın, yaşamın diyen dini bozmaya çalışan dini anlayışı bozmaya çalışan insanların itikadını bozmaya çalışan e, kişilere kaptırıyorlar kendilerini çünkü altyapı yok din hakkında Allah'ın emirleri hakkında şeriat hakkında altyapı olmayınca bu tarz insanlara kapılıyorlar onların izahatlarına kulak kabartıyorlar ve o zümreye dahil oluyorlar maalesef Allah muhafaza günümüzde böyle bu tarz e, Allah'ın emri istikametinden sapmış Çok farklı isimlerde çeşitli zümreler var Burada tek tek isim isim e, vermek doğru olmaz Neyi kastettiğimizi kimleri kastettiğimizi de zaten dinleyiciler anlıyordur Anlayacaktır muhakkak Bu konuda belli bir düzeyde ilim sahibi olan Çünkü Allah'ın dini ortada Hükümler ortada Burada kalp temizliği mevzusundan dem vurarak e, veyahut da bir zümre daha var Her zaman dile getiriyoruz Neden bunları sık sık dile getiriyoruz Bu zümreye kendini kaptıran kardeşlerimiz çok fazla Yani dinin hükümlerini bilmediği için Belli bir düzeyde ilim sahibi olmadığı için Bu kardeşlerimiz din buymuş diye Aha ne güzel din Namaza gerek yok Neden? E, daim namazdayız Nasıl oluyormuş daim namaz Canım ben Allah'ı öğrendim idrak ettim ilmen okudum Kitaplardan ben Allah'ın huzurunda daim bulunuyorum dolayısıyla bu zaten namaz benim halkın avamın yaptığı gibi şeklen o gidilip de kılınan eğilip kalkılıp rüküyle secdeyle yapılan namaza gerek yok ihtiyaç yok ben zaten daimi namazdayım onun huzurundayım gibi kendisini bu şekilde savunmaya getiren tamamen İslam'ın dışında Allah Resulü'nün getirmiş olduğu Dinin dışında bir din anlayışı Getirmeye çalışan zümre var Maalesef Belki malumunuzdur biliyorsunuzdur Bu Ülkemizde bu tarz zümreler çok çok fazla Bazı zümreler var Efendim Bir mürşidin irşat etmesi Mevzusu eskidenmiş Artık böyle bir şeye gerek yok Herkes kendisi Allah'a alır bir Kur'an Mealini alır okur ve Allah'ı bilir, tanır Allah'a gider. Dolayısıyla böyle e, geçmişte olan tarikatlar gibi mürşit gibi bir anlayış şu an böyle bir şey yoktur. Bunlar gereksizdir, lüzumsuzdur diyen zümreler de var. Kişi kendi başına alacakmış bir meal, okuyacakmış. O meali okuyarak Allah ne diyor Kur'an'da bunu anlayacakmış, ondan sonra da yaşayacakmış. İşte bu zümrenin böyle diyen Zümre'nin yaşantıları ortada bize meal yeter diyenlerin bize Kur'an yeter diyenlerin yaşantıları ortada malumunuz şimdi daha önceki sohbetlerimize de dile getirdik konu konuyu açıyor buradan şuna bağlantı yapmak istiyorum yani işin hassasiyeti olduğu için günümüzde isminin önünde etiket olarak ilahiyatçı olan, profesör olan, din adamı olan, şeyh olan, mürşit olan öğretmen olan veya her ne olursa olsun isminin önünde bu tarz etiketle etiketlenmiş olduğu halde şu ana kadar anlatmış olduğumuz bu e, dini bozmaya yönelik itikadı bozmaya yönelik söylemlerde bulunan çok insanlar var ülkemizde maalesef bunlar bilinçli olarak kasıtlı olarak yapılmakta yani bu Müslüman camianın içerisine nifak sokmak, ehli sünnet anlayışını bozmak, Kur'an ve sünnetin ayrılmaz bir bütünlüğü olduğu hakikatini bozmak, bunları birbirinden ayırmak amacı ile bu şekilde izahatlarda bulunan e, güruh var. Bu güruh, bu zümre, bir kısmı belki ilimsizlik dinden, cahilliklerinden, e, nefislerine, heva ve heveslerine uymaktan dolayı onlara hizmet etmekte. Bir kısmı da belli bir kasıt ile, belli bir amaç doğrultusunda bu İslam düşüncesini, bu itikadı, bu imani hakikatleri bozmaya yönelik gerek içeride gerek dışarıdaki mihraklar tarafından, yani dini İslam'ı bozmaya yönelik faaliyet gösteren iç ve dış mihraklar tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak yapılmakta. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Bunlara karşı uyanık olup dinimize sahip çıkmamız lazım. Dinimizi hakkıyla doğru kaynaklardan öğrenip hakkıyla yaşamaya gayret etmemiz lazım. Çevremizdeki insanlara da bu manada ışık olmamız lazım. Çevremizdeki insanlara ışık olabilmek için önce kendimizi aydınlatmamız lazım. İman nuru ile ve ilim nuru ile. Bakın iki tane nur. Daha önceki i̇bn Arabi Hazretleri'nin sohbetlerinden dile getirdik. Ne diyor? İnsanda iki, iki ışık, iki fener olursa nur âlâ nur olur. Biri iman nurudur, biri ilim nurudur. Yani bu iki feneri de elimize almamız lazım. Bir Müslüman, mümin olmak gayretinde isek Bakın Müslüman ayrıdır, mümin ayrıdır. Bunu daha önceki sohbetlerimizde hep dile getirdik. Mümin olmak gayretinde isek, amacımız mümin olmak olması lazım. Müslüman, Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye denir. Mümin, Allah'ın varlığına iman etmekle birlikte Allah'ın birliğini birleyen kimseye, vahid olan, tekleyen, tevhid ehli olan kimseye denir mümin dolayısıyla müminlik müslümanlığın bir üst kademesidir biz mümin olmaya gayret etmemiz lazım 3 kademedir bunlar 3 basamak müslüman mümin bir de ihsan sahibi mümin yani demek ki 3 derece var Tabii ki amacımız gayemiz ihsan sahibi mümin olmak işte hakiki mümin odur onun için gayret sarf etmemiz lazım Peki efendim mümin Müslüman ayrı olur mu derseniz evet ayrı olur ayetle de buna örnek verebire vere, ayetle de bunu belirtebilir örnek verebiliriz Allahu Teala buyuruyor ya hangi ayette şu an tam olarak hatırlayamayacağım ama mealen şöyle diyor ee, Mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin. henüz iman kalplerinize yerleşmedi demek ki Müslümanlık ayrı müminlik ayrıymış. Burada işte mümin olabilme gayretinde olmamız lazım. Gerçek mümin olabilmek. Ve e, müminlere yardım üzerimizde haktır buyurmaktı allah Teala. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Mümin olduğumuzu iddia ettiğimiz halde, Allah'ın yardımının üzerimize gelmediğini görüyorsak veya iddia ediyorsak niçin Allah bize yardım etmiyor diyorsak ki günümüz bu, bu halde işte günümüzün Müslümanları demek ki mümin değiliz. Ee, o zaman nerede müminlikte eksiğimiz var ona dönüp kendimize bakmamız lazım. Çünkü Allahu Teala'nın vaadidir. Allah vaadinden döner mi? Asla. Müminlere yardım üzerimizde haktır buyuruyor ayet ile o zaman biz demek ki mümin değiliz Allah bize yardım etmiyorsa mümin olamamışız demek ki bir eksiğimiz var, noksanımız var nerede eksiğimiz, nerede noksanımız bunu kendi kendimize soruşturmamız lazım, kendimize bakmamız lazım, hakkıyla iman etmemişiz demek ki yani o mümin olmak meselesinde Allah'ı hakkıyla iman edip hakkıyla tevhid ehli olamamışız hakkıyla Allah'ı birleyenlerden olamamışız Müslümanız derken Müminiz derken Halen şirk içerisindeyiz Allah'a şirk koşmaktayız Demek ki Bunları bakmamız lazım Bilmemiz lazım Kendimizi bu şirklerden arındırmamız lazım Temizlememiz lazım Bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım Günümüzde en büyük ihtiyacımız Dinimizi hakkıyla Öğrenmek, bilmek ve Hakkıyla kulluğumuzu yerine getirebilmek Bunu Önce fert olarak kendimiz yapmamız gerekiyor Bu bilinç bu şuur içerisinde olarak dinimizi kendimiz hakkıyla yaşamaya gayret etmeliyiz Allahu Teala'nın emirlerine hakkıyla bağlanıp emirlerini yerine getirip nehiylerinden nehiyettiği şeylerden yasakladığı şeylerden kaçınmaya gayret etmemiz lazım Ve en yakın çevremizden başlayarak bu öğrendiğimiz ilmi paylaşmamız lazım Ailemizden, yakınlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan Bu manada insanlara faydalı olmaya gayret etmek insanların uyanmasına, kendine gelmesine Müminlik ne demek? Bunu anlamasına, mümin olma gayretinde faaliyet göstermesine yardımcı olmamız gerekiyor Ümmetin, işte bütün malumunuz Dünya üzerindeki bütün ümmetin hali ortada Oysa ki Müslümanlar böyle mi olması lazım? İslam'ın ilk yıllarına bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o İslam'ı tebliğine, yaymasına çok hızlı bir şekilde İslam'ın yayılışına etraftaki bütün ülkelerin bir bir İslam ile şereflenmesine bakıyoruz. İslam'ın büyümesine bakıyoruz. Sonra ceddimize bakıyoruz. Osmanlı'ya bakıyoruz. O Osmanlı'nın o at koşturduğu dört kıtaya bakıyoruz. Hızlı bir şekilde nasıl yayıldığına bakıyoruz. İslam'ı yaydıklarına bakıyoruz. Ve sonra birden gerileme olduğunu, Müslümanların toprak kaybettiklerini görüyoruz. Neden kaybettik bu toprakları? İçimizde imanımızı kaybetmeye başladık. Dışımızda da topraklarımızı kaybetmeye başladık. Demek ki hakkıyla o iman edenlerin sayısı azaldı. Bu sefer ne oldu? İman hakkıyla edilmediği için, Allah'ın emri yerine getirmediği için adalet kalmadı ortada. Adaletle hükmedilmedi ve bir tür bir sürü e, bozulmalar girmiş oldu. Bu bozukluk içerisinde biz gittikçe hem topraklarımızı kaybettik hem iç alemimizde imanımızı kaybetmeye başladık şöyle bir silkinmemiz lazım kendimize gelmemiz lazım müslümanız diyoruz müminiz diyoruz Allah'a ve Resulüne inandık iman ettik diyoruz umum olarak genel olarak söylüyorum peki işaretimiz nerede müminliğin işareti nerede bu işaretini taşıyor muyuz acaba kaçımız taşıyoruz ne derece taşıyoruz bu müminliğin zahiri işaretleri vardır batini işaretleri vardır Belki zahirde, giyim kuşamda, sünnet-i seniyeye uygunluk olarak işaretler olabilir. Peki batınımızda var mı bunun işaretleri? Şöyle kendi kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Kendimizi tartmamız lazım. İnsaf ederek, insaf. İnsaf ne demek? Hak ettiği şekilde davranmak demek. Kendimize de insaf ederek bu vicdanımızla kendimizi bir tartmamız gerekiyor sorgulamamız gerekiyor Müslümanız diyoruz müminiz diyoruz işaretimiz nerede peki var mı işaretimiz veya bu işaretlerin ne kadarını açığa çıkarabiliyoruz ne kadarı yok bunların hepsinin kendi muhasebemizi yapmamız gerekiyor Allah'ın emrettiği şeriata Kalbinde o şeriatın hükümlerinden bazılarına muhalif bir düşünce bulunuyorsa bir insanın kalbinde o insanın imanına itibar edilmez. Evet, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütûhatü'n-Ekkiye'de bunu bu şekilde belirtiyor. Eğer ki diyor, Allah'ın şeriatına şeriatından birine muhalif bir düşünce kalbinde var ise emrettiği şeye muhalif bir düşünce kalbinde var ise o imana itibar edilmez. Ölçü burada. Ortada. O zaman bakalım var mı kalbimizde? Allah'ın emrine muhalif bir düşünce geçiyor mu kalbimizden? Ya bu da böyle olmasaydı, şöyle olmasaydı. İşte çağımız da onu kaldırmıyor. Götürmüyor. Şimdi olmaz canım. Bu hangi çağdayız? Gibi düşünce dahi olsa kalpte o iman fesada uğramıştır zaten o iman o imana itibar edilmez o zaman kendimizi bir güzel sorgulayalım bizim en çok şu an ihtiyacımız olan imanımızı tekrar bulmamız ve yeşertmemiz ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmemiz emirlerini yerine getirmemiz bunun içinde ilimsiz bu işler olmuyor bakın ham sofuluk diye bir tabir vardır hamsofu. Hamsofu öğrenmiş olduğu bir takım bilgileri yerli yerinde kullanmaz mertebesince kullanmaz doğru yaptığını zannederken yanlış yapar. Hamsofulardan olmayalım. Hamsofuluktan bizi ne kurtarır? İlim kurtarır. Çünkü ilim dedik ya ilim bir lambadır bir nurdur. <gülüyor> Bu ilimle Bezenmemiz gerekir ki hakikate dair Allah'ı bilmeye, ilimden kastımız budur, Allah'ı bilmeye dair bu ilimle bezenmemiz lazım ki e, teçhiz olmamız gerekir ki, donanmamız gerekir ki bu ilim işte bize nereden ne şekilde davranacağımızı, hangi mertebenin gereğinde nasıl bir söz, kelam söyleyeceğimizi ya da muamele yapacağımızı ölçüsünü verir bize. Bu ölçüye sahip olduğumuz zaman işte bu şaşmaz bir terazidir. O zaman Allah ve Resulünün yolunda dosdoğru gidenlerden olma imkanını elde etmiş oluruz. O zaman Fatiha suresinde geçen her zaman her namazımızda okuduğumuz ancak sana kulluk eder ve senden yardım dileriz dediğimizde hakkıyla onu yerine getirenlerden oluruz ve bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediğimizde işte o sırat-ı müstakimi kastetmiş oluruz ve o Allah'ın bizden istediği sırat-ı müstakime girmiş oluruz bunu bu şekilde inşallah bilinçlenelim uyanalım ümmet olma şuurunu bilincini önce kendi nefsimizde açığa çıkaralım Sonra etrafımızdaki insanlarda bunu yeşertmeye gayret sarf edelim. Ve bu ümmetin tekrar mümin olma bilincini ortaya çıkaralım ki işte o zaman mümin olursak Allah'ın yardımı da bizimle olacaktır bunu da bilelim. Başka türlü Allah'ın yardımını istediğimiz kadar talep edelim amelde yaşamıyoruz Allah'ın emrini yerine getirmiyoruz emrettiği şekilde kulluğumuzu yerine getirmiyoruz ondan sonra efendim şu sıkıntılı sıkışıklık halleri halletmek için ee işte Yasin dağıtıyoruz 41 Yasin okuyacağız 4000 bilmem kaç Selahat-ı Tefrici'ye okuyacağız şunu okuyacağız bunu okuyacağız istediğin kadar oku kardeşim istersen hiç başından kalkmadan oku sen amelinle o icraatı yerine getirmedikten sonra o Yasin okumak seni kurtarmaz Ey Müslümanlar, ey Müminler Bunu bilelim Kuru kuruya Yasin okumakla Biz kurtuluşa eremeyiz Elbet Yasin'i e de okuyacağız Ama Burada ameli olarak da Bakın dua, dua Allah'tan yaptığımız Duanın 3 tane Ayağı vardır. Bu 3 ayak Hakkıyla yerine gelmezse O dua, kamil dua değildir İstediğimiz kadar dua edelim. Ondan sonra Ya duamız niye kabul olmuyor deriz Neymiş bu 3 ayak? Bir Allah'tan söz ile isteyeceğiz samimiyetle ama 2 o istediğimiz şeyi elde etmek için fiili olarak harekete geçeceğiz yapılması gereken fiili icraatı yerine getireceğiz üç o istediğimiz şey bizim ayanı sabitemizde yani istidadımızda olması gerekir eğer istidadımızda yoksa ne olur o talep ettiğimiz şey bu dünyada şahsi olarak kendi adımıza istiyorsak bu dünyada o şeye ulaşamayız. Neden? Çünkü ayağını sabitede yok. Ama peki boşa mı gitti bu dua? Hayır, boşa gitmez. Allahu Teala kuluna ayağını sabitesinde olmadığı halde bir şeyi Allah'tan talep edip isterse, Allah'ın rızası istikametinde bir şey isterse Allahu Teala ya o duasına mukabil bu dünya hayatında günahlarından kefaret eder, günahlarını siler ya da ahirette o istediği şeye mukabil bir hayır bir nimet verir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz duaların hiçbiri boşa gitmez. Ama bu dünya hayatında o dahi, o duayı yapabilmek dahi ondandır. Şimdi ondandır ama burada şimdi Hilmi Amca umumi e, mevzuyu anlatıyoruz. Evet. Elbette ki ondandır. Evet. Ama burada istidadında olmayacak bir duayı da yapabilir insan. Yapabilir. Tabii. Burada boşta kalmıyor o dua. Kalmıyor. Ahirette yine mükafatını alıyor evet. kur. Fakat bu dünyada olmaz o evet. istediği. Çünkü istidadında yok. Bunu bu şekil bilmemiz lazım Bu şekilde idrak etmemiz lazım ee, Duamızda da işte demek ki Önemli olan biri de fiili duaymış Yani Harekete geçip fiili olarak Talep ettiğimiz Allah'tan istediğimiz Talep ettiğimiz doğrultuda icraatı yerine getirmemiz gerekiyor İşte o zaman O duaya icabet edilir Bu da duanın Üç tane ayağı var demiştik Duanın kabulüyle alakalı demiştik Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk Evet, ümmet olma bilincini, şuurunu yaşamamız lazım ki bunu tekrar hayata geçirmemiz lazım ki içinde bulunduğumuz bu zor, sıkıntılı hallerden, durumlardan bu ümmet kurtulabilsin. İşte o zaman tekrar sadece ülkemizde değil, bütün dünyadaki müminler olarak bu ümmet olma şuuru bilinciyle birlikte hareket edildiğinde, işte o zaman Allah'ın yardımı müminlerle birlikte olur. O zaman. Müminler tekrar güç bulur Kuvvet bulur, iktidar bulur Bizim bizim değişmemiz lazım Bizim değişmemiz lazım Siz değişmedikçe Allah değiştirmez Buyuruyor ya burada Şimdi bugünkü paylaşmış olduğum makalemizde de Okudunuz değil mi? Bugün müydü? Dün mü paylaştık onu? Dün Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez Öyle. Siz yine bir hadisi şerif vardı Onu da paylaşmıştık siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. Demek ki samimiyet ile, azimle, sadakat ile, ısrar ile Allah'tan talep edip gerekli şartları da yerine getirerek bu azmi, bu sadakati, bu azmi e, samimiyeti göstermemiz gerekiyor. Ümitsiz olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yeyse düşmek yok. Mümin asla yeyse düşmez. Ümitsiz olmaz. Ben ümidimi bir kestim. Bu işten bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Hayır. Mümin Ümitsiz olmaz mümin her zaman o ümidi taşır. Ümitsiz kesinlikle olunmaz. Evet bu bu aşkla, bu şekle, bu gayreti göstermemiz gerekiyor. İnşallah dinimizi öğrenip hakkıyla yaşamak yerine getirmek davasında olalım inşallah. Evet bunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Evet bazı kimseler Allah ile kul arasına girme. Allah ile kul arasına girilmez gibi sözlerle bunu ifadelerde bulunarak bunu farklı amaçlarla, farklı niyetlerle, farklı kasıtlarla kullanmaktadırlar. Su evet, ihtimal var. Tabii. Şimdi dinimizin hükümleri ortada. Dün dinimizin hükümleri net olarak ortada. Şimdi bir insan dinin hükmünü aynı zamanda dinimizin hükümlerinden birisi de nedir? Allahu Teala'nın emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emretmek kötülükten menetmek etmek, sakındırmak bu farz mı? Müslüman'a farz. farz peki bu emri bil ma'ruf nehy-i alim münkeri nasıl yapacağız? herkes mertebesince gücü oranında yapacak kimin gücü neye yetiyorsa kalemiyle gücü yeten kalemiyle yazar sözüyle gücü yeten sözüyle yapar, anlatır Yine bakın burada bütün dinimizin hükümlerini yaşamakta Allahu Teala bir kolaylık vermiş bize. Yani gücümüzün yetmediği şeyi Allah bize yüklemiyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ne diyor? Bir kötülük bir yerde cereyan ettiğinde gücün yetiyorsa elinle düzelt. Buna gücün yetmiyorsa dilinle müdahale et. Dilinle düzelt. Buna da gücün yetmiyorsa kalbinden buğz et. Demek ki her mertebenin bir adamı var Sen de buradan bakacaksın Yani bir ortada cereyan eden bir e, şey varsa e, Yanlış bir durum varsa Burada şimdi eliyle müdahale etme durumu Yöneticilerin hakkıdır Çünkü e, hukuki bir düzenleme neticesi Burada kim eliyle müdahale edebilir? İşte devletin başındaki yöneticiler Askeridir, polisidir, savcısıdır, hakimidir vesaire. Diliyle müdahale etmek burada ilim sahibi alimlerin, bilen, salih müminlerin görevidir. Peki diliyle de müdahale etmeye yetkisi yoksa ya da gücü yoksa, kudreti yoksa o zaman da ne yapması gerekiyor o Müslüman kardeşimiz, mümin kardeşimiz? En azından kalbinden bu edecek o yapılan kötülüğü. Yani onaylamayacak, tasdik etmeyecek. Gücüm, kudretim yetmiyor ama bunun yanlış olduğunu ya Rabbi ben biliyorum ve bu bu yapılan bu harekete buuz ediyorum diyebilmesi lazım. Bunu da yapamıyorsa zaten o kişi imanından şüphe etmesi lazım. Eğer bu da yoksa imanından şüphe etmesi lazım. Onun için yani Allah ile kulu arasına girilmez mevzusunda şöyle bir şey var eee Hükümler ortadadır. Bu hükümlerin icrası meselesinde tabii ki birbirimize Müslüman mümin kardeş olarak tavsiyede bulunacağız. Öyle bir şey yok yani sen bana karışmayacaksın. Hiçbir şeye karışamazsın. Hiçbir şekilde beni yönlendiremezsin. Bana nasihat edemezsin. Allah ile kul arasında girilmez. Bırak ben nasıl istersem yaşarım. Böyle bir şey yok dinimizde. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani Allah ile kul aralığına girilmez diye. Oradan sıyrılıp çıkılmaz yani. E karışma kardeşim ben istediğim gibi yaşarım. Allah ile kul arasına girilmez. E Allah Allah emretmiş ve bir maruf nehyani münker var. E bunu da o zaman hakkıyla görevine yerine getirme durumunda olan kişide getirecek. Bu hakikati de bu şekil bilmek lazım. Bu suiistimallere e, prim vermemek gerekir. Bu suiistimaller maalesef oluyor günümüzde. Dinimiz İslam dini, İslam Allah'ın kurmuş olduğu bir sistemdir. Allah'ın kurduğu sistemin adıdır. İslam teslim olmak. Dolayısıyla İslam'ın yani Allah'ın kurduğu bu sistemde anlatmadığı ifade etmediği hiçbir şey yoktur. Yani dinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bunu bir defa bu hakikati bir, iyice bir anlayalım. Din işte efendim ona karışmaz, buna karışmaz, şuna karışmaz. Yok kardeşim dinin karışmadığı bir şey yok. Çok özür diliyorum. Affedersiniz. Din insanın Tuvalette taharetinden tutun yatağında e, e, hanımıyla eşiyle birlikte birlikte olmasından tutun ticaretine kadar satışına kadar her şeyine karışır. Allah'ın bütün bu alanların hepsinde Resulullah Efendimizin ve Allahu Teala'nın hükümleri vardır. Din sistemi zaten bu sistemin adıdır din ya. Biz dini nasıl bir şeyden ayırabiliriz ki? Ona karışmaz din, buna karışmaz din. Yok öyle bir şey. Dinin karışmadığı hiçbir şey yok. Allahu Teala bütün her şeyi ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesiyle her şey net ve açık ortalıdır. Söylediğimiz, örnek verdiğimiz şekilden olduğu gibi. Dolayısıyla biz bütün icraatımızda, hayatımızın her alanında dinimiz burada nasıl neyi emretmiş kamil olan ne doğru olan ne bunları araştırıp bunları hakkıyla yerine getirmeye gayret etmemiz lazım şu anki toplumumuzdaki bozukluk zaten bundan kaynaklanıyor yani dinimizin bu her alandaki çözümüne dair getirdiği çözümleri kaldırıp bir tarafa koymuşuz başka yerlerde çözüm arıyoruz çözüm dinden dinimiz her şeyin çözümünü getirmiş aklımıza gelebilecek ne problem varsa bütün problemlerin çözümü dinimizde dinimizin özünde o zaman dinimizi hakkıyla anlayıp yaşamak kalıyor demek ki bize bu meseleyi de bu şekilde anlayalım inşallah dedik bu hafta sohbetimizi böylelikle tamamlamış oluyoruz amin, amin. euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahummagfirli ve li veli ve lil mu'minina ve lil el ahyay minkum el emvat. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin el fatihi lima vel ve el hatimin lima nasrul bil hakka vel hadi ila siratikal mustakim ve ala alihi hakka qadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani Subhanallazi mekani ya lemu mekani subhanallazi yarani ve selamun aleyke ya Rasulullah, esselatu ve selamun aleyke ya habiballah es salatu ve selamun aleyke ya seyid al evvelin ve el akhirin aleyhim ve aleyna ecmain subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el fatiha